Dünya dönüyor. Hazırlayan ve sunan Naim Dilmen. Yaşıyorum Hatalı İçinde Bile Gürsoy bile bile e, rüya gibi e, sevgili Açık Radyo dinleyicileri sevgili arkadaşlar gerçekten rüya gibi çünkü müziğin artık tamamen dibe vurduğu bir dönemde bir çağda birileri çıkıyor böyle şarkılar yazabiliyor böyle şarkılar yayınlayabiliyor ve böyle şarkıların arkasında duracak plak şirketleri oluyor. Demek ki her şey o kadar da dibe vurmuş değil ya da dibe vurdu ama müzisyenin hası şarkıcının yorumcunun vokalistin hası yine doğru bildiğini okuyor. Ve Sibel Gürsoy güzeller güzeli Sibel Gürsoy. <gülüyor> Açık Radyo'da konuğumuz, e, beni affedin eteklerim zil çalıyor. <gülüyor> Estağfurullah. Gerçekten tabir çok caiz. E, çünkü ben ilk albümünüz e, Erdal Kızılçay'la yaptığınız e, gündüz geceden beri e, gözüm hakikaten yollardaydı. Sibel Gürsoy ne olur bir albüm daha yapsın lütfen daha çok şarkı söylesin. <gülüyor> Ama bizi çok beklettiniz çok, fakat değmiş. Çok teşekkür ederim bu güzel sözleriniz için. Evet. İşte hani müzisyenin hikayesi biraz öyle bir şey ya. Hani yolda neyle karşılaşacağınız belli olmuyor. Fikirler değişebiliyor. Benimkisi de biraz öyle bir şey. Hani o albümden sonra başka şeyler yapmak istediğim Müzikle ilgili öğrenmem gereken, kat etmem gereken bir mesafe vardı. Hani biraz öyle bir dönem oldu. Hani hep müziğin içindeydim ama hani albüm yapmak adına kafamın karıştığı. Hani ne yapsam, ne etsem, başka türlü bir şeyler söylemek istiyorum. Ama o, o ne bunu keşfetmek için biraz zamana ihtiyacım var gibi bir... Süreç oldu çok güzel şeyler söylediğiniz çok teşekkür ederim. Estafrola e, amacımız güzel şeyler söylemek değil e, güzel. Ona şeyler, bir şüphem yok tabii güzel biliyorum öyle. Söylemek, <gülüyor> güzel şeyler yapanın güzel şeyler yaptığın altını çizmek çünkü e, bu da kalmadı. Tıpkı güzel albümleri iyi müzikleri yayınlayan az firma olduğu gibi yayınlanmış iyi albümler hakkında yazan da çok az sayıda insan evet, kaldı. Evet. E, silah söyler. <gülüyor> Fakat bir şey söyleyeyim mi size? Ee, şimdi yol hakkında konuşacağız. Zaten programı yol için, ikinci albüm için yapıyoruz. Fakat ilk albümden başlayayım. Gündüz gece. Tamam. Tabii. Ee, bunu yaptığınız zaman da sıra dışı bir pop yaptınız. Yani e, şimdi yaptığınız albüm bambaşka. E, dört dörtlük bir caz albümü. E, i̇lk yaptığınız da dört dörtlük bir pop ve dans albümüydü. O zaman bile makul olanın ya da yapılması gereken ya da yapılınca cebinizi dolduracak olanın peşinden değil de çok farklı bir sound'un peşinden gittiniz. Ee, mesela o albümü açan şarkı Aşık Değilsin ee, ne kadar çok hayranı olduğunu bilseniz o şarkının ne kadar çok tapanı o şarkıya <gülüyor> ciddiyim. Efe. Yani şimdi e, ya ben asla hep Temel derdim şey oldu hani hep müzisyen gibi hissettim kendimi. Hani müzik için yaşayan, şarkı söylemek için yaşayan bir insan olarak. Hani o dönemde ne hissediyorsam ve gerçekte nasıl o varoluş biçimi neyse onunla ilgili bir şey yapmaktı hı hı. mesele. Dolayısıyla samimi bir şey oldu. Hep inandığım müzisyenlerle bir şekilde e, eğreti durmayacağını düşündüğüm. Hani e, hatta onun da ötesinde hani... ...beni ifade edeceğini düşündüğüm şey yapmakla ilgili bir meselem vardı. Hani o zaman da öyle bir şarkıcıydım. Hani daha popun içinde, R&B soul'dan gelen işte. E, 21 yaşındaydım ve hani öyle hissettiğim bir dönemdi. Erdal Kızılçay gibi çok çok önemli bir müzik adamı. Mucizevi bir müzisyen. Tabii tabii çok değerli, çok değerli. Hani... ...yanlış bir şey olmasına ihtimal yoktu. Şimdi de böyle hissediyorum ama. <gülüyor> ya e, aşık değilsin. E, elbette ki o klasik e, 70'ler, 70 ortasından beri yükselen disko müziğinden de esinlenen bir şarkı. Yani o Donald evet. Summer'lar, Gloria evet. Gaynor'lar, Chaka Khan'lar filan falan. Melodik, melodisi kuvvetli bir şarkı Çok. aynı zamanda. Ama Hı -hı. Öte, öte yandan öte yandan demin sizin de sözünü ettiğiniz gibi sizin vokalinizde özellikle e, Ritman Blues da var, de var Hı -hı. E, ve e, ...çok çok farklı... ...yani Türkçeyi doğru tolamakla birlikte... <gülüyor> ...çok Türkçe'de bile sıra dışı duracak e, bir vokal çıkmış ortaya. Hı hı. Ve ben size şu kadarını söyleyeyim. E, benim Babilon'daki partilerimde mesela e, gelebileceğim en yakın nokta 85 tarihidir. 1985. Hı hı. Çünkü ben eski 45'likçiyim. <gülüyor> <bir> Yaşasın. Nokta, <gülüyor> fakat bir noktadan sonra ben de seyirciler de ya da müşteriler de şeyini aldı, içki yükünü aldıktan sonra... Hı hı. ...ben 90'lardan çok fazla değil ama birkaç şarkı çalıyorum. Ve genellikle de Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Ülüfer'in 90 ve 2000'lerde yaptıklarını. Ama özel olarak çaldıklarımdan bir tanesi de aşık değilsin. Sibel Gürsoy. Hı hı hı. Ve o sırada yukarılardan, arkalardan bir dolu insan gelir ve böyle secde eder, durur. Çok Aa, teşekkür çok ederim şekermiş. der. Bunu çaldığınız için. <gülüyor> çok teşekkür Yani şekermiş. şeyiniz çok. Bu şarkının da ve sizin hayranınız gerçekten çok. <gülüyor> Aa, yani... Bir şekilde o, o dönemden beri onu takip eden çok insan olduğunu biliyorum ben de hani elimden geldiğince e, izliyorum. Hani insanlar neler söyledi, neler ettiğini merak ediyorum tabii ki. Ne diyebilirim hani seven herkese teşekkür edebilirim yani. Hakikaten. Teşekkürler bizden <gülüyor> bu şarkıları söylediğiniz için de hala e, müziğin peşinde olduğunuz için. Sohbetimiz sürecek. Bizimle... Başka bir şansım yok bu arada. Yani müziğin peşinden <gülüyor> <gülüyor> olacağım tabii yani onun için dünyaya geldim. Ama böyle bir, bir şey. şey var hakikaten. Hı -hı. E, ben bunu e, çok fazla değil ama e, 3-5 insanda net bir biçimde görüyorum. E, şarkı söylemeden var olamıyorlar. Tabi tabii aynen. Yani var olma biçimi bu, ayakta ee, tabii, durma tabii. biçimi. Aynen, yaşam ya bir şekilde zaten başka türlüsünü. Bilmiyorum ben de hani heh, öyle hissediyorum heh. hani o olmazsa olmaz hani başka türlüsü mümkün değil zaten. Yani mesela itiraz edecek bin tane şeyini bulabiliriz bu ayrı konu fakat mesela bunda ben şeye inanıyorum Sezen Aksu da böyledir. Tabii ki tabii ki mutlaka. Kesinlikle şarkı söylediğinde dünyanın en mutlu insanı oluyor. Tabii tabii tabii. Ve bu mutluluğu size ta oralardan sahneden bilmem kaç enstrüman arasından e, hoparlörlerin arasından filan. Aktarabiliyor. Alıyorsunuz onu Evet çok Hı -hı. mutlu diyorsunuz. E, tabii. Ama bazı daha profesyonel insanlar var. Hı -hı. İsim önemli değil. Bu e, Bugün negatif olmayalım. Hı -hı. Fakat onlarda da şeyi hissediyorsunuz. Aslında Mekar'da... orada olmak istemiyor. Hayır. <gülüyor> İstiyor istemiyor. Ne kadar da doğru ne kadar da güzel söylüyor olursa olsun. Bitse de evime gitse. Evet, evet yani evet. zamanı doldursam hani konserin süresi iki saattir bir buçuk saattir insanlar para verip bilet aldılar şimdi kısa kessem gürültü patırtı kopar e hadi isim vereyim ya mesela şeyde ben bunu görüyorum masaralan sonda öyle Ciddiyim? mi? As Bilmiyorum. Bayılıyorum hani... onları sahnede seyretmeye. Ben çok seviyorum onları tabii. <gülüyor> yani sahnede değil. Çok seviyorum. Bir <gülüyor> grup olarak taptığım bir gruptur. Hayatımın gruplarından. <gülüyor> Aynen ben de çok seviyorum. Onun için bunu söyleme şeyiniz hakkını bulurum kendimde. Yani eleştiri babında değil. <gülüyor> Fakat orada Fuat Güner ya da Özkan Uğur değil ama onlar da çok mutlular sahnede özellikle Fuat Güner. Fakat Mazhar Alansun ya nereden çıktık buraya ya gitsem evime de şeyin karşısına kurulsam televizyonun. <gülüyor> ne bileyim, da... belki başka bir duygu durumu içindedir orada <gülüyor> <Belki>. <gülüyor> denebilir mi yani bilmiyorum. Hani o da çok çünkü tabii aslında gerçekten sanatçı denebilir yani ciddi. <gülüyor> önemli bir şarkı yazarı ve hani çok Kesinlikle. değerli bir insan. Kesinlikle. Hani acaba orada başka bir duygu durumu mu yaşıyordur? Belki. Bir de şeyi söyleyeyim. Çok... Demin hı hı. E, benim söyleyeceğimi sandığınız, sandığınız ama söylemediğim için rahatladınız ismi de söyleyeyim. O da öyle. Ajda Pekkan. <gülüyor> Ajda Pekkan da Allah'ım ya gideyim evime, aynama, şeyime kavuşayım, tarağıma, fırçama kavuşayım falan. hissediyor insan. Bunu Fikret Hanım da söylüyor Fikret Şeneş. Ciddi söylüyorum. Öyle mi yani diyorsun? şarkı söylemek özellikle bir tutku değil. Onun için sanki neyse zamanımızı bunlarla harcamayalım sizi burada <gülüyor> ağırlamaktayken ee, bir başka şarkıya geçelim ikinci şarkınıza Hı -hı. albümden tamam. sohbetimiz sürecek. Sibel Gürsoy açık radyo stüdyolarında en koyu hayranlarından biri benim gururla söylüyorum bunu ve ben bu ikinci albümü çok ama çok bekledim yıllar yılı bekledim. Ama gerçekten değmiş yol olağanüstü güzellikte bir albüm ve işte bu albümden bir şarkı düşündükçe. Hazmetmek hatalarımı düşündükçe çovalıyorum yalnızlığın bülü sessizliğinde düşündükçe susturamıyorum içimdeki sesleri Sessiz ve sakin olamadım Hazmetmek hatalarımı düşündükçe çoğalıyorum yalnızlığın büyülü sessizliğinde düşündükçe susturamıyorum içimdeki sesleri. Düşündükçe zorlaşıyor, hazmetmek hataları. Bu arada ilk iki çarkının düzenlemelerinin de İlker Özelpe ait olduğunu söyleyelim. Evet. Doğru değil mi? Evet, aynen öyle. Ee, aynen öyle. Diğer düzenlemelerin de büyük bir kısmı ona ait ama mesela Selen Gülünün de bir düzenlemesi var. Ona da sıra gelecek, onu çalacağız. Evet, evet. İlker aslında şey, bu projenin başından beri. ...hani bu gerçek işçisi ve çalışanı <gülüyor> o yani. <gülüyor> ama rüya gibi bir kadro ya. Evet, rüya evet. gibi bir müzisyen kadrosu. Çok güzel bir kadro. <gülüyor> bir de şöyle bir şey de var değil mi? Yani bir tek bundan yola çıkılarak bile... ...gerçi albümü tabii ki en de sonunda dinledikten sonra karar vermek lazım ama... ...diyelim ki birilerin önüne bu albüm geldi ve dinlemeye vakitleri yok... ...ya da dinlemeden evvel kafalarına ilk geçecek şey bu kadroyu gördükten sonra... ...ya bu albümde herhalde iş var. Çünkü Cengiz Baysal... Sayalım değil mi? Şöyle evet. büyük bir zevkle. Müthiş kadro. Rüya kadro. Ben bu kalıbı çok kullanırım ama hakikaten rüya kadro. Evet. İlker Özalp, Cengiz Baysal, Selen Gül'ün, Serkan Özyılmaz, Yahya Dayı, Şenova Ülker. Evet. Şenova <gülüyor> Ülker. Mucizevi bir başka yönetmen. Alp Turaç yine öyle ve... E... Kayıtları onlar yaptılar. İrman Kayıtları ve, Arkuman, ve Berkula. Master... <gülüyor> Mastering'de Erim Arkman'dan. Evet. Evet. E... Yani hepsi çok değerli benim. Zaten yol arkadaşlarım çok uzun zamandır hayatımda olan insanlar. Hani ben orkestra şarkıcılığından geliyorum çünkü bir şekilde 16 yaşından beri müzisyenler beni büyüttü öyle söyleyeyim. Çünkü hani e, bu her şey hani konservatuar da esasen böyle bir yapıdır. Hani usta çırak ilişkisidir ve çok önemlidir. Hani onlardan öğrenilenler e, hepsi benim Hocalarımdır aslında yani öyle söyleyebilirim hiç çekinmeden. Bazıları gerçekten hocalarımdır. Yani Selangürün Bilgi Üniversitesi'nde hocamdı. Şey de ama belki zaten eğitiminiz ortaktı. Şey de aynı bundan söz etti. Julide de Julide Özçelikti. Tabii Julide benim sınıf arkadaşım zaten. <gülüyor> Biz bizim sınıftan mezun olup müzik yapmış. Yani bunu çok büyük gururla söylüyorum. Mezun olup müzik yapmayan hiç kimse yok. Bilgi kim peki? Yani şöyle sayayım. Jülide hepsi, Özçelik, şimdi, Jülide siz Özçelik, Siber Gürsoy. Evrim Gürtsoy. Özçelik var. E, bilir evet, misiniz? Evet, evet. Bilmiyorum. Yani hakikaten hepsi çok iyi şarkıcılar. Alper Sönmez var, basçı. E, işte hemen ilk başta aklıma gelenler işte. Ter e, Söz var, Moğolların Hı -hı. E, piyanisti. İşte e, birçok bir başka şey de yapıyor kendisi tabii. E, Uras Kıvaner var, piyanist arkadaşım. Yani... E, çok fazla müzisyen var ve hepsi bir şey yapıyorlar şu an. Müthiş bir hani. şey o zaman o dönem Hayır. ilk Hı -hı. beraber başlamış olanlar valla ve bu saydığınız isimlerin olmadığını düşündüm de bir an siz sayarken Hı -hı. yani demin dedim ya bu tek tipleşmiş ve dibi boylamış mü Hı -hı. müzik ortamında Hı -hı. yani bu sizin döneminiz olmasa çok daha berbat olacakmışız <gülüyor> yani ciddi söylüyorum <gülüyor> Estağfurullah hani her açıdan bir şeyler yapmaya çalışan insanlar var başka yerlerden de gelip ama Bizim okulun belki şöyle bir şeyi oldu... ...hani hakikaten orada bir kanaat... ...önderliği oldu... ...bu işte Mevzubahis hocaların da etkisiyle... ...işte Selen'in... ...Selen Gül'ün, Cengiz Vaysal... ...Aydın Esen, Ali Pere... ...Can Kozlu... ...İmer Demirer... ...Vedash Danone Mix'in... ...bir sayamadığım çok çok değerli... ...Nukhet Ruha ...Canım, of, of, ee, of, of. canım Hocam... Ee, ...Yıldız İbrahimov'a... <gülüyor> yani, ...yani böyle bir kadro vardı ben, orada... Öyle, hani öyle, ...dolayısıyla insanlar etkilendi... ...ve bir şeyler yaptılar ve o dönüşüm devam etti... birbirini etkilediler... ...öyle isimler saydınız ki Sibel'cim... ...yani ben <gülüyor> e, müzik eğitimini elbette ki... ...beceremez ve başaramazdım fakat... Sırf bu isimlerin yüzlerini görmek için gelip arka sırada oturup <gülüyor> öylesine tahtaya bakmak isterdim. <gülüyor> Öyle isimler saydığınız Mucizevi müzisyenler evet, gerçekten. Evet, evet, evet. <gülüyor> Peki e, ilk albümden söz ettik e, o aşık değilsin ve gerisi e, hakikaten bana göre bütün 90'ların en iyi albümlerinden biridir komple. Çok 90'larda yapılmış ben... en iyi <gülüyor> albümlerden biridir. Aşık değilsin de e, 90'larda yapılmış... En iyi pop şarkılarından biridir. Mesela rahat ilk ona, 90'ların en iyi 10 şarkısı seçilse mesela, aşık değilsin kesinlikle içinde olur. Fakat yine de arada e, ben sizi şeyde yakaladım, e, çırağında Q cazbar. Evet bir dönem. Bir dönem Hı, orada söyledim. sürekli çalıştınız. Evet aşkın arsunanla birlikte. Evet yani... her cuma mı her cumartesi mi öyle yani bir şeydi. Bir, bir haftanın bir birkaç günü çalıyorduk ha, öyle o mi? dönemde işte böyle bir. ...pop, pop, jazz... ...işte latin... Evet. ...o tarz bir repertuardı... ...çok değerli piyanist Aşkın Arslan'la birlikte... ...hani gene Şenova, Ülker, Yahya Day... Hı hı. ...Volkan Öktem süper senlerle çalıyorduk hani. Ya o zaman da <gülüyor> şey çok yayılmazdı ya yani daha internet varla yok arası varsa da çok hafif yaygın değil dolayısıyla insanlar hakkında bilgiyi bu kadar rahat toplayamıyoruz filan falan. Bu nedenle mesela ben ilk ilk defalarca seyrettim sizi orada da <gülüyor> ama ilk seyrettiğimde mesela bir parça şaşırdım. Ya cazcıyı mı Sibel Gürsoy dedim. Yani ben mesela albümü sevmişim. Gündüz geceyi pop dinlemeye geliyorum. Disko dinlemeye geliyorum. Ve birden caz şaşırtıyor ama daha sonra dinledikçe muhteşem diyorsunuz. <gülüyor> ve ondan sonra defalarca gelmek istiyorsunuz. Çok büyülü bir haliniz var sahnede. Ciddi söylüyorum. Yani insanı orada o salonda olmaktan... ...şükürler ediyorsunuz. Aa, çok i̇yi ki buradayım, <gülüyor> iyi ki dinliyorum diyorsunuz. Bu arada hemen tırnak içine şunu söyleyeyim. Yani bu bir caz albümü, yol bir caz albümü olarak... ...Türkçe sözlü caz albümü olarak geçiyor tanımda. Hani çünkü en e, genelleyerek oturtabildiğimiz jenre bu. Aslında sounds, ben yaparken... Sound böyle öyle abi. Evet, cazi bir hı, albüm evet. değilim. Hı hı. Ee, ben gerçi kendimi hakikaten bir caz şarkıcısı olarak tanımlamıyorum. Şöyle söyleyeyim... hani ben hiçbir janrın şarkıcısı olarak tam olarak tanımlamıyorum. Hani işte ben bunların hepsinden beslenmiş, en çok cazdan beslenmiş hı hı. mutlaka. Ama işte kendi hikayesini anlatmak isteyen bir şarkıcıyım temelde. Hı hı. Ee, yani çok belli bir stilin... ...müzisyeni olduğunuzda... ...zaten onun gereğini yapıyorsunuz ve sadece öyle... ...şarkılar söylüyorsunuz. Hayatı boyunca bu çok takdir edilisi bir şey. Ayşe ve Genç onun savaşçısı, mesela. tabii onun savaşçısı oluyorsunuz. Bu da çok mühim bir şey. Hani... Ee, ama ben tam olarak o değilim Öyle söyleyeyim O daha doğru olur Bunu yapan insanlar adına da daha doğru olur Sadece bu yolun savaşçısı olan insanlar adına da Doğru, doğru. ama Benim adıma da sizin doğru. adınıza da dışarıdan Hı görünen bu e, Gündüz Gece'yi yapıyorsunuz Mükemmel bir pop dans albümü Mükemmel bir vokal Tam pop dansın ya da o sound'un hmm, gerektirdiği hmm. bir vokal. Evet, evet. Ee, sahnede sizi seyrediyorum. Caz latin söylüyorsunuz, mükemmel seslendiriyorsunuz. Ve şimdi yol albümü çıkıyor. Bu sefer de cazi bir albüm ama hmm. yine mükemmel bir caz vokali. Demek ki <gülüyor> <gülüyor> hepsinde iyisiniz. <gülüyor> Te teşekkür ederim. Yani elimden geleni en iyisini yapmaya çalışıyorum. <gülüyor> evet, e, albüme adını veren şarkıya gelelim isterseniz. Tamam gelelim. E, yol şarkısına e, sohbetimiz sürecek. Açık Radyo'da Sibel Gürsoy Yol albümü Ekinoks tarafından yeni yayınlandığı muhteşem bir albüm ve işte albüme adını veren şarkı Yol. Ben burada rahat değilim Yabancısıyım Bu kokuları benim zamanım başka türlü akıyor. Parçalan. Altyazı M.K. Benim yolum yürümeyi ben seçtim yalın ayak elbet bir gün beni bulur hayat ee, <gülüyor> sözcüklerin yerini karıştırmış olabilirim ama böyle o muhteşem gayet muhteşem yani. dizeler <gülüyor> Ya son derece Çok simgesel... ...son derece simgesel şeyler var elbette... ...fakat e, fakat lafların çıplak haliyle bile... ...yani sadece söylendiği şekliyle... ...anlasanız ve altında başka bir... ...alt anlam aramasanız bile... ...simgesel bir şey anlamasanız bile muhteşem... ...sonra simgesel bir şeyler aramaya başladığınızda... ...daha da katlanarak önemli oluyor... <gülüyor> <gülüyor> e, ya işte aslında içeriden geleni... ...anlatmakla ilgili bir şey o, o şarkı... ...hani hakikaten... E, bir, hiçbir şeyin umurunda olmamasıyla temelde hani biraz önce konuştuğumuz gibi bunun için dünyaya geldim bunu yapıyorum bunu Hı -hı. yapmaktan öte de bir seçeneğim yok aslında ve hani buraya giderken o katettiğim mesafe de hikayenin ta kendisi yani Hı -hı. <gülüyor> e, ama hedef kadar önemli onu söyleyeyim hedefler tabii ki önemli ama mesafeler en az o kadar önemli hani vallahi her şeyin para pul her şeyin çıkar olduğu bir çağda 90'lar ve 2000'lerde hala benim hayatım ben yalın ayak yürüyeceğim diye dile getirilmiş bir hayata şey yaparız. Önünde secde ederiz. Ciddi söylüyorum. Bu arada telefon hattımızda albümü yayınlayan Eknox'un sahibi diyelim. Sahibi ve yöneticisi. <gülüyor> Yeşim Hanım var. Aman, Yeşim aman, Akan. Yeşimci aman aman. Yeşim'ciğim duyuyor musun bizi? Evet. Merhabalar, iyi programlar. Merhabalar Yeşim'cim. Merhaba Güzel'cim. Ya ellerinize sağlık e, Yeşim. E, çünkü e, bir müziksever olarak da bir eleştirmen olarak da size büyük teşekkür borcumuz var. Sebebi de e, herkesin peşinde olduğu müzisyenlerden değil de... E, ...hep farklı ve hep e, sivri diyeceğim tırnak içinde. Olumlu anlamda elbette. <gülüyor> sivri müzisyenlerin, şarkıcıların peşindesiniz. Çünkü... E, galiba bunların desteklenmesi gerektiğini düşünenlerdensiniz çünkü. E, kesinlikle evet. E, yani aslında biz Ekinoksu kuralı e, epey oldu. 98 yılında kuruldu ama daha çok ithalat ağırlıklı. Yani yabancı plak şirketlerinin Türkiye dağıtımı, distribütörlüğü alanında ilerlerken işte son birkaç senedir Yerli sanatçılarımızın da e, ürünlerini yayınlayalım işte onların da birlikte mutlu bir şekilde çalışacağı bir plak şirketi vasfında kazanalım diyerekten biraz kimlik değiştiriyoruz galiba ama iyi de oluyor çok keyifli oluyor. E, evet ama e, Yeşim şu da vardı e, ithalatçı tırnak içinde ya da dışarıdaki e, küçük firmaların temsilcisi olarak var olduğunuz günlerde de herkesin aksine yine farklı albümleri ithal etmekteydiniz durdu. Ee, yine herkesin Her getirdiği, öyleydi. getirdiği albümler değil de bu topraklara girişinin mümkün olmadığı ya da çok zor olacağı albümleri getirtdiniz. Evet, e, hala da zor. Belki daha da zorlaştı şu anda e, işte yasal düzenlemelerle ama elimizden geldiğince devam etmeye çalışıyoruz. Tabii benim burada e, Kuşyer Güneri esketmemem es gerekiyor. Hı hı. O zamanlarda daha hiçbir yerli sanatçı da çalışmazken biz Kuşyer Güner'in e, ...yaptığı kayıtları Türkiye'de yayınlayan e, firmaydı. Halen de yayınlıyoruz. E, i̇yi Ardından, <gülüyor> ardından Ferit odmana yayınladınız. Evet, Ferit'i yayınladık. İki sene önce Ozan yayınlandı geçen sene. Sonra tekrar Ferit, Sibel e, derken de devam da edecek bu. Öyle gözüküyor. Ya e, caz müziğine gönül verdiğiniz belli. Ya da en azından caz müziği çok evet, ciddiye aldığınız belli. Herkes gibi ya da aklı başında herkes gibi peki Sibel'de özel olarak ne buldunuz yani özür dilerim bir imtihan değil bu ne Sibel'in ne sizin imtihanınız <gülüyor> fakat ben şöyle düşünüyorum bu memlekette Sibel Gürsoy'un albümü 100 kişinin önüne gitse 99 kişi kızım ya satmaz bize para kaybettirirsin ben bunu basmayayım sevdim ama basmayayım der sevseler bile. Yani siz nasıl bir? Hisle... Zaten öyle oldu. Aslında biz çok kötü bir karşılaştık. Birbirimizi çok geç bulduk. Daha önce bulsaydık bu albüm <gülüyor> çok daha önce evet. çıkardı. E, yani. Buyurun işte. Evet, evet. Buyurun. Evet. Melin <gülüyor> albümünü hani dinleyip de basmayım demek biraz bence zor. Gerçi o tereddütü finansal olarak yaşayabilirsiniz bir şirket olarak ama albümü dinledikçe keyfine vardıkça. Bunun aslında Türk müziğinde caz olsun pop kategorisine de sokabiliriz. En iyi, en kaliteli işlerden biri olduğunu fark etmemek imkansız bence. Ve satışlarımız da şu anda gayet güzel gidiyor ve ben Oo, çok sevindim. İyi, iyi bir satış yakalayacağımıza da inanıyorum. Zaten klip de çekeceğiz kendisini. İkinci parça düşündükçeye. Hı hı. Sonra bir ikinci klip de olabilir. Yani biz bunu çok uzun soluklu bir çalışma olarak görüyoruz. Ya şöyle bir hisse kapıldım. Ben yapımcı değilim ama mesela olsaydım ve böyle, böyle bu albüm gelse özellikle o ben seçtim yürümeyi yalın ayak dizisinde ben hemen şeyimi elimi vururdum masaya aa evet ya ben de seçiyorum yalın ayak yürümeyin. <gülüyor> Öyle yaptılar aslında. Allah Allah. Çok teşekkür ediyorum ben ikisine de yani. <gülüyor> Alper'e de Yeşim'e Alper, de evet, evet. burada anmadan geç, geçmeyelim. Yani e, hakikaten inandılar hiç tereddütsüz. Ne güzel. E, bu işe girdiler. E, ve ben ya zaten inan... Keşke, keşke. Yani. yani şöyle söyleyeyim biz bu albümü e, Yeşim'de biliyor yani 2007'de kaydettik. Oo. Yani ciddi bir zaman var arada ve hani e, eminim şu ana kadar daha da yol almış olurduk ama olsun yani bugüneymiş kısmet. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum her şey için. Yeşim'ciğim <gülüyor> gerçekten çok teşekkürler. <gülüyor> Varlığınız e, biz eleştirmenlere de ama daha çok herhalde Sibel Gürsoy ve benzeri farklı müzik yapanlar için bir umut çok ışığı. Önemli. Çok önemli. Hı -hı. Çok teşekkürler. Vallahi sizler de bizler için önemlisiniz. İnşallah hep beraber böyle üç ayaklı sanatçı, eleştirmen, plak şirketi devam <gülüyor> ettirmeye çalışalım bu güzel işleri. E, tamam madem bu kadar güzel bir şey söylediniz o zaman ben bir özel bir şey isteyeceğim sizden. Bir favor yapın ve daha çok Sibel soy yayınlayın <gülüyor> Yani herkesin tamam. Ferit, Otman, Kutsi, Ergüner benzerleri hep olsun da ama daha çok Sibel Gürsoy olsun. <gülüyor> tamam tamam Nail Bey oldu. Peki. Çok sağ Peki. olun. İyi tatiller size. Sevgiler Neşimcim. Sağ olun. De, iyi sağ Sevgiler. olun. Sevgiler. Teşekkürler. Ekinoks'tan Yeşim Akan e, telefon hattımızdaydı. E, Sibel Gürsoy'u, Ferit Otman'ı, Kutsiyer Güner'leri ve kimselerin... Ozan Musloğlu'nu. Ozan, Ozan Musloğlu Hı -hı. Ne muhteşem müzisyenler yayınlamış ya. Şimdi <gülüyor> böyle insan sayınca kolayına geliyor. Ama böyle ah Ozan Musloğlu. <gülüyor> e, i̇nanılmaz müzisyenler ama işte böyle yani e, bunu iş olarak görmeyip de... ...hem iş hem hayat biçimi gibi... ...görmenin bir sonucu bunlar. Yeşim'in yaptığı da bu... Yanılmıyorsam. Tabii tabii ben şeye de inanıyorum... Hani ...öyle bir yol benimsediğinizde zaten... E, tamam işte biraz daha meşakkatli oluyor ama e, geri dönüşünü de yaşıyorsunuz çünkü sizin gibi o meseleyi inanan insanlar oluyor. Evet evet. E, yani zaten hiçbirimiz şey için müzik yapmıyoruz tabii ki yani mutlaka önce kendimizi mutlu eden bir şey yapıyoruz ama albüm yapıyorum ve ortaya çıkıyorum diyorsan mutlaka onu yaymakla ilgili bir derdini var. Yani ve e, ve o der o meseleyi anlayan onu hisseden insanlar oluyor çok basit bir formül aslında. Ama maalesef işte zorlaşabiliyor. Bir de müzisyenin hası tıpkı Süreç. edebiyatçının ya da sinemacının hası gibidir. Yani kafasından geçenleri birilerine aktarsın. Onlar tarafından görülsün ve onlar tarafından hayatlarının içine çekilip alınsın isterler. Tabii tabii yani. o bir ilişki biçimi çünkü. Yani Aynı. ona ihtiyacımız var. Hani bir şekilde e, hikayemizi anlatabildiğimizi görmek istiyoruz. Yani evet geçti bu hikaye karşı tarafa. Hani bu o kadar önemli bir an ki. ...onun için yaşıyoruz aslında temelde. Mesela demin Sezen Aksu'yu... ...başka bir nedenle örnek vermiştim... ...yine vereceğim Sezen Aksu mesela. Hı hı. Mesela hı hı. Nazan Öncel. Hı hı. Mesela Şebnem Ferah. Ee, samimiyetle bu işi... Samimiyetle bu işi insanı. yapıyorlar. Evet. Belki bin şarkı söylediklerinde... ...bin şarkının bir bölümü iyi olmayabiliyor mesela. Hı hı. Fakat genellikle... ...genellikle her söylediklerinde... ...bir şey var. Ders alacağınız bir şey var. Ve dinleyince şöyle... ...bir hisse kapılıyor insan... Ya bunların başlarından bu geçmiş aslında şart değil. Ee, hı hı hı. Yani başlarından geçmeden de tabii ki yazabilirler. Siz de muhtemelen öyle. Hı hı. Ya evet diyorsun böyle bir şeyi görmüşler ve bize anlatıyorlar. Aman ha diyorlar. O inandırıcılık evet, Önünüze hocam? geldiğinde bu durum aman ha. Hı hı hı. Sakının kendinizi. Aman ha sağlam basın. Bu, bu hissi alıyorsunuz şarkılardan. Sizin Yolda Bu Var mesela. Yol hı. albümünde bu var. Teşekkür ederim yani oraya yaklaşabildiysem çünkü benim için şarkı yazma meselesi aslında çok eski bir mesele değil. E, ama e, işte hep şey düşündüm hani benim bir söylemek istediğim şeyler var ve bir şekilde onları e, e, de, şöyle diyeyim hani edebiyatla da aram hep iyi oldu. Hı hı. E, tabii ki yazmak çok başka bir şey doğuştan şarkı yazarı. Olmak çok başka bir şey. Tıpkı doğuştan şarkıcı olmak gibi. Ee, ama ben de hani kendi şarkılarımı da yazıyorum. Ve hani orada da söylemek istediğim şeyler var e, meselesi etrafında bir şey kurguluyorum aslında. Hani oraya yaklaşabildiysem bu söylediğiniz yere bu çok Yaklaşıp güzel şey. Çünkü bu verdiğiniz örnekler işte Sezen Aksu falan. Hani pop müziğin gerçekten doğuştan şarkı yazarı olan bir insan. Hani işte masar alan son. <gülüyor> ya şey konuştum. var işte. Sizde de aynı durum var. Hı -hı. Bu saydığım isimlerdeki ortak özellik bilgelik. Ciddi söylüyorum. Evet, evet. Yani Mutlaka. gündelik Mutlaka. hayattan süzülmüş bir takım şeylerin Mutlaka. hayat dersi olması. Önce kendilerine sonra da onların aktarması üzerinden bize hayat dersi olması. Evet, evet, ee, evet. Bir çelebilik hatta. Hı -hı. Ve Sibelciğim inanın sizde de bu var. Yol albümünde bu var. Hı -hı. Bilgelik Hı -hı. var. Başınızdan geçsin geçmesin. Ben böyle şeye tutturuklu biri değilim. Edebiyatta da böyledir. İlla yaşananlar yazılmaz, illa yaşananlar tabii, tabii, aktarılmaz tabii. Kurgu diye bir şey vardır, fiction diye bir şey vardır. Ama onu bir görme şekliniz var. Hah. ...o işte, evet, evet, evet. sizde Aha. de bu var... Aa, ne güzel, teşekkür ederim... <gülüyor> ...evet şimdi Selen düzenlemesini yaptığı şarkıya gelelim... E, ...Tuzak... Evet. ...ve ondan sonra piyano sohbetimiz... ...piyano da çaldı... <gülüyor> evet, evet. ...düet çünkü bu şarkı... <gülüyor> e, es, ...piyano vokal şarkısı ve aranjmanı da ona ait... Seviyorum onu. <gülüyor> Mucizevi şarkılardan bir başkası bu da. Evet Sibel Gürsoy açık radyo stüdyolarında gündüz gece albümünü 90 ortalarında Raks'tan yayınlamıştı. Yol albümü şimdi biraz evvel telefon hattımızda olan Yeşim Akan'ın önderliğindeki equinox tarafından yayınlandı. Ve işte albümden Selengül'ün piyanosuyla katıldığı düzenlemesinin yaptığı tuzak. Dersin derinde Seni unutmak çok zor Senle her gün odamda o karanlık Yüzler başlar yalnızlık Kalbimin tuzağına müş şark anlatılmaz bir sancı ...uzak, her biçimdeki... ...vokalin tepe noktalarından biri... Ee, ...konuğumuz burada... ...karşımda yüz yüze... ...övmek biraz tuhaf ama... ...çünkü ben genellikle sanatçıyı, müzisini... ...arkasından <gülüyor> övmeyi çok severim... ...yüz yüze çok utanırım... ...bu utanmış halim, ciddiyim. Siz ...sizsiz yaptısan bu programı... ...mikrofonları falan çatlatırdım övdüğü... <gülüyor> ...ama inanılmaz... Yani ...tabii ki muhteşem bir vokalistsiniz. ...her zaman öyleydiniz... ...bu albümde de boydan boya öylesiniz... Fakat Tuzak öyle böyle bir şarkı değil. Ciddi söylüyorum. Yani çok zor bir şarkı bir kere. Ee, çok zor. Şey ö, özel bir şarkı. Yani sözleri bu şarkının sözleri e, Pınar Uçarlar'a ait. Diğerlerin büyük bir Evet size. onu belirteyim. Hı -hı. Evet çünkü hani ortak sözleri başkasına ait tek şarkım bu albümde. Bir tane de İlker'in bestesi olan sözleri benim bestesi onun olan bir şarkım. Diğerlerin var. tamamı sizin ve Evet, sözleri, evet. evet. Ee, Hı -hı. ve çok güzel yazdı sözlerini. Ben biraz işte önce melodisi çıkmıştı. Dedim ki hani bu melodiye işte sağlam birinin yazması lazım. Çünkü sözleri hissetmedim. Sadece e, melodisi geldi. Hı -hı. Ve anlattım hani böyle bir kadın olacak, şöyle bir kadın olacak bunu. E, hikayeyi anlattım. O da çok iyi anladı. Çünkü yani benim çok eski arkadaşım. Çok <gülüyor> iyi çok anlattığı iyi de, gibi, anlattı. çok iyi de aktarmış. Hakikaten evet. aşk dediğimiz şey bir tuzak. Gerçekten Hı -hı. bir tuzak. Ve tuzak. Öyle mi diyorsunuz? Öyle öyle. <gülüyor> Ve tuzak diye anlamlandırınca ya da e, böyle yorumlayınca zaten Hı -hı. insanın... ...düşmemesi için çok çaba harcaması gerekiyor... ...şiddetle kaçınması gerekiyor... ...çünkü bir hastalık... <gülüyor> <gülüyor> ...Fransızlar film bile yapmış... Ama ...aşk işte. hastalığı diyor... ...Malani Damur... <gülüyor> ...düşmeden <de> olmuyor tabii... <gülüyor> <gülüyor> ...ama şeye geleceğim... ...yani hakikaten adlı adınca... Aşk bir tuzaktır dersiniz. Bile bile düştüğümüz tuzaklardan belki evet. de. Ha? Aşk bir tuzaktır dersiniz. Fakat eğer aklınız basmıyorsa orada kalırsınız. Ya da kalbiniz basmıyorsa orada kalırsınız. <gülüyor> Fakat Pınar'ın e, aklı da kalbi de çok iyi basmış. Evet, Ciddi evet, söylüyorum. Evet. O kadar iyi dile getirmiş ki muhteşem sözler. Çok güzel yazmış, yazdı evet. Evet e, şimdi program uzun diye başlıyoruz. Bitmez diye başlıyoruz. Fakat gördüğüm Yapmayın. kadarıyla. <gülüyor> azaldı mı süremiz? E, azaldı. E, ...işaret dört dakika kaldı mı diyor. Hayır. E, hayır daha fazla <gülüyor> İşaretleri varmış. İşaretleri yanlış evet, anlıyoruz. Ama an. taş çatlasına on <gülüyor> dakikamız var. Ben şeyi sormak istiyorum. Yani, e, güzel haberleri aldık eşimden. Albüm hmm. iyi gidiyormuş. Bütün bu kriz şartlarına rağmen. Evet evet. Demek ki iyi Ken dinleyici hmm. elinin cebine atıp... ...albümünüze para veriyor. Fakat bundan sonra nedir planlarınız? Sibel Gürsoy ne yapmak istiyor? Bundan sonra bu albümle ilgili... ...yani bu albümü çalmaya... ...başlayacağız. Hı -hı. Biraz bir, bir... ...çok kısa bir süremiz daha var... ...önümüzde. Ee, çalacağız yani... Hı -hı. ...albümü. Ee, ayrıca benim başka bir projem... ...daha var şimdi. Klip ee, var arada Yeşim'in dediğine göre. Evet evet klip evet. Çekilecek. Klip çekilecek. İşte ee, zannediyorum önümüzdeki hafta... ...onun şeyleri olacak hani... ...daha netleşecek ama klip şarkı düşündükçe, düşündükçe. Düşündükçe ikinci şarkı. Evet Hı -hı. aynen öyle. Evet. ...bir şekilde onu kendi yoluna... ...bırakmış olacağız hani... ...bundan sonra albümü... Hı hı. Ee, ...ve işte dinleyenleriyle... Hı hı. ...yalın ayak yürür bu albüm... ...merak etmeyin... He, öyle. <gülüyor> hayat, ...öyle olsun diye yaptım ...hayat bulur onu... <gülüyor> ...ciddiyim hayat bulur onu bir biçimde... evet <gülüyor> ...ondan sonra benim şimdi... ...başka bir projem daha var... ...Kutloz Makineci ile beraber onun şarkılarını Oo. söyleyeceğim... ...işte o da biraz önce bahsettiğim gibi... ...doğuştan şarkı yazarı olanlardan... <gülüyor> Çok güzel şarkılar. Sıkı dedi. müzisyendir. Evet çok iyi şarkı evet. yazıyor. Çok, çok çok iyi bir eleştirmendir. <gülüyor> Zaten hepimiz onu <gülüyor> öyle tanıdık. Çok iyi bir eleştirmendir ama iyi de müzisyendir. Evet. Ee, ben grubu Yüksek Sadakat'ın ilk albümden sonra solist değiştirdiğinden dolayı girdiği yolu e, pek parlak bulmuyorum ama bu benim kişisel görüşüm. Fakat buna rağmen kendisi, Kutlu'nun kendisi Mükemmel bir müzisyen ve şarkı yazarı. E, ben yazarıdır. gerçi hani grubun şu hali de çok seviyorum. Hani e, şu andaki e, şarkıcıları da ben çok beğendiğim Ya ben Cemil'i çok severdim. Belki Cemil'i kayırıyorum bilmiyorum. E, e, e, çok iyi vokalisttir Kenan'da. Hı -hı. E, şey öyle bir proje var şimdi. O da yakında. Kutlu'nun şarkılarını söyleyeceksiniz. Evet. evet. evet. Sonra Hı -hı. da onu da çalmaya başlayacağız. Biz ben hem bir yandan bu projeyi e, yolu e, söylüyor olacağım hem de işte bu Kutlu'yla yaptığımız proje ki çok heyecanlandığım bir şey o da benim. Peki Kutlu'yla projenizin müzikal şeyi nasıl olacak sound'u vesaire mesela bu albüm yolun izinden mi gidecek yoksa bu sefer hayır. de <gülüyor> bir şey mi yapacaksınız? Yok hayır ee, <gülüyor> açıkçası hiçbir jar adı söylemek istemiyorum şimdi size de <gülüyor> sürpriz olacaktır mutlaka <gülüyor> tamam. ee, ama hakikaten kendi yolunu açacak o da kendi adına şahsına bir nasır bir e, proje oluyor ve hani e, şey çok heyecanlıyım Hı -hı. başka bir iş olacak yani bütün bunların dışında bambaşka bir yerde duracak hani e, hiçbir stilin içinde şudur demek istemiyorum çünkü bir sürü yerden bir şeyler var müziğin içinde ne desem boş olacak yani <gülüyor> Peki, bir şey söyleyeyim e, Kutlu, Özmakineci şarkıları e, kendi beslediği gibi sözlerini de kendisi yazıyor bu evet. durumda ortak bir söz çalışması. Hayır hayır onun şarkılarını söyleyeceğim. İki söz müzik... müzik olarak tamamen kutluğunun evet, şarkıları. Evet evet. Peki yüksek sadakat bir biçimde müzisyen olarak ekip olarak var mı işin içinde yoksa? Ee, yüksek sadakatten şu anda kimse yok ama daha biz e, kayıtlarını bitirmedik. Biliyor Belki yani de birileri gelir çalar. <gülüyor> ama e, şey e, şu anda bitmek üzere kayıtları. O zaten yüksek sadakat olarak da hani e, Tabii ki kendi yoluna devam ediyor olacak. Ee, bir yandan da bunu yapacağız. Tıpkı Neyse, ben yolda kendi ben, adıma ben, devam ediyor Ben ağzınızdan gibi. bir parça bir, bir şey kopartabilir miyim demiştim. <gülüyor> Koparttım. Yani raki olacak deyince yok bilmiyorum falan dediniz ya. <gülüyor> Sık sadakatten birileri olur mu dedim. Belki olur deyince demek ki hafif raka meyilli bir sound ya şimdi, olacak gibi gözüküyor. <gülüyor> yani o, o dokular da var içinde ama cazı bir şeyler de var mesela. Ee, biraz... E Hafif Türk müziğinden beslenen şeyler Oo. de var böyle yani çok fazla şey var biraz tarif etmesi güç o anlamda. Keşke hayranlarınızı düşünseniz mesela bu şarkıyı da seven de çoktur ve o sizi dinlerken iki saniye içinde kafamdan o da geçti üstümüzden bir kuş geçer şarkısı sizin sesinizde mesela. Gökyüzüne vurabilir ciddi söylüyorum Bulutlara vurabilir o şarkı Öyle mi diyorsunuz evet. ben şey yapayım Kutlu'ya söyleyeyim Bilir misiniz o şarkıyı söylesin. bilmiyorum ilk albümlerindeydi Biliyorum biliyorum ee, hı -hı. Üstümüzden belki üstümüzden bir kuş geçer Benim Cemil'in sesine vurulma nedenim hı -hı. o şarkıdaki vokalidir Evet evet çok iyi şarkı. Acayip hı -hı. acayip iyiydi iyi ve şarkının hı -hı. kendisi de çok iyiydi Hı hı yani albümü almasanız da belki ortak sahne çalışması yaparsanız. E, fiç, tabii tabii reperktör... belki sahnede çalarız Yüksek Sadakat çarkısı. Niye olmasın yani çünkü <gülüyor> <gülüyor> çok iyi şarkılar var. Çok iyi bir grup zaten Yüksek Sadakat. Ve hani e, şey hepsinden bir karışım olacaktır. Hani çalarken mutlaka. <gülüyor> evet. Bu albümü çalacağız dediniz ya yol ve daha sonra yüksek sadakat kutluyla yapacağız. Yüksek hmm. sadakat kutluyla yapacağız, <gülüyor> albümü de çalacağız. Bunlar şeyi kastediyorsunuz değil mi? Bir yerde sahneye çıkıp bunları çalmak, söylemek. Tabii tabii. Mesela en yakın şey e, yolun şarkılarını söyleyeceğim. Daha mutlaka daha öncesinde olacaktır bir şeyler. Ama şu anda... E, Öteki proje için stüdyo aşamasında olduğumdan biraz vakitsizlikten grupla prova yapamadığımız için yolu çalamıyoruz. Ama ilk şeyde ala çatacağız günlerinde Oo. şey olacak. Geçen 14 sene Ayşe Nisan. Gencer, Ayten Altman filan oradaydı bildiğim. Doğrudur, doğrudur. doğrudur. <gülüyor> Müthiş bir şey da, evet. Ya çok seviyorum hepsini ben onların. <gülüyor> <gülüyor> 14'ünde 14 Nisan'da orada bir performans olacak. Hem standartlar hem yoldan. ...yolu çalacağız. E, keşke... E, ...keşke orada olabilsek. Yanlış mı hatırladım? Bir ara sanki sizi... ...kanyondaki caz günlerinde evet, de... Evet, evet. Tulu Tırpan'la bir... Vardınız değil mi? Vardım, vardım. Ben orada değildim ama evet, Seyretsem unutmam ama... Bir kere ama... çaldık Tulu Tırpan'la öyle bir projemiz vardı. Tulu'nun e, hem türün müzikleri... hem ...kavırlanmış şeyler, müziklerde Ya Orada da ne muhteşem insanlar seyrettik. Ben Julide Özçeli'yi orada dinledim Canım mesela. Ayşe, Gen <gülüyor> Ayşe Genceli orada dinledim. <gülüyor> Hı -hı. E, havalar güzelleşiyor. Keşke o caz günlerinde tekrar bir Sibel Gürsoy konseri olsa. Kanyon'da e, i̇nşallah mesela. bilim olur. Belki olur. <gülüyor> <gülüyor> Peki. <gülüyor> beni boğmak üzere <gülüyor> sevgili dostum. Program bitti çünkü teknik masa sürekli şey yapıyor... <gülüyor> Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çok ee, iyi ağırlandım. Estağfurullah. <gülüyor> güzel sözler duydum. Bugün çok güzel bir gün olacak. Galiba bana bir süre yeter bu yani. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyorum ee, her şey için. Sizin şarkılarınız da insana yani sizin söylediğiniz övgülerin altında kalma meselesinden dolayı bunu söylemiyorum. Gerçekten öyle hissediyorum. Öyle düşünüyorum. Sizin şarkılar da insana bir ömür yetebilir. Çok ciddiyim bunda. Çok teşekkür ederim. Çok <gülüyor> Sağ teşekkür ederim. olun. Ee, efendim e, Sibel Gülsoy konuğumuzdu bugün. Yol albümünü e, dinlettik size ve üzerine e, sohbet ettik. Teknik masada Minel Öğrük ve ben Naim Dilmener. Hepinize iyi tatiller diliyoruz. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. ...dünya dönüyor. Hazırlayan ve sunan Naim Dilmener.